Bismihi Subhan'e, Kardeşlerim, Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti ihbar-ı gayb nev'inden bir lemaî icaziyeyi Tevafuk suretiyle gösterdiğini manevi bir ihtarla gördüm. Eyyu hibbu ehadukum en ya'kula lahma Şu meytan. Şu ayeti-kerimenin makamı Cifri'si şedde ve tenvin sayılmazsa 1351'dir. Meyten aslı meytan olmasından 1361 ederek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 birinci şua olan işarat-ı Kur'aniye risalesinde Risale-i Nura ve tercümanına işaret eden beşinci ayet olan ayman kane meiten ve ahyeynahu ve jgalna lehu nuran yemshi bihi fil gayet kuvvetli karinelerle, meyten meiten kelimeyi kutsiyesi cifir ve ebcet hesabı ile ve üç cihat imanası ile sayidun nusiyeye tevafuk etmesidir. İkinci emare ayuhibu ahedukum ila ayetinin Makamı ı cifrisi ve riyazisi 1361 etmesidir. Aynı tarihte o acib hadise oldu. Üçüncü emare, o muhterem ihtiyar zatı unutmak, belki şahsıma karşı tezifatını ihtiyarlığına ve çok cihetlerle mabeynimizdeki uhuvvete hürmeten helal etmeye karar verdiğim ve biz hizmetkar olduğumuz Kur'an'a havale edip bıraktığım hengamda,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 halimize baktım, perde altında elli birden ta altmış bire kadar, Risale-i Nur medet beklediği İstanbul afakında bir nevi taarruz bulunmuş ve altmış birde birden patlamasıdır. Tahlil ta dört yüz, ha altı yüz eşittir bin, mim mim, ya ya yüz lam lam, kef kef yüz üçüncü, ya nun mim yüz ha ha ha B dal 30, dördüncü y 10, beş elif bir ha ile beraber 10, ahirdeki tenvin vakfen elif olduğu için yekunu 1351. Haşiye. Bu ayet bizi şiddetle gıybetten men ettiğinden, bu hadiseyi unutmalıyız, medar gıybet etmemeliyiz. İnşallah daha tekerür etmeyecek. Meyten aslı asli yayı müşeddede olduğundan 1361 eder. Sayit Nursi.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 Amma Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu an ve gavs Azam'ın radıyallahu anh, ihbarat an ihbaratının evinden Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan dahi bu zamanda bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar dikkati celbetmesine, etmesine işari tabakasından rumuz ve imaları icazının şehnindendir ve o lisan-ı gaybın belagatı muktezasıdır.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 Ben de Kur'an'dan istimda eyledim. Birden otuz üç ayetin manayı ı sarihinin teferruatı nev'indeki tabakattan, manayı ı işari tabakasından ve o manayı ı işari külliyetinde dahil bir ferdi, Risale-i Nur olduğunu ve dühulüne ve medar-ı imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm.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 Manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da manay işarî ve remzidir. Ve o manay işarî de bir külliyedir. Her asırda cüz'iyatları var. Ve Risale-i Nur dahi bu asırda o manay işarî tabakasının külliyetinde bir ferdittir. Ve o ferdin kasten bir medarın nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde bir düstur cifri ve riyazi ile karineler,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 tarikatlar, bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zâiren mağlûbiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarassut altında, karakol karşısında ve müthiş müteaddid hicayetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nûr'a sahip değildir. Ve o eser, onun hüneri olamaz,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 Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazlı keremiyle şu hizmette halisane muhlisane bizi ve Umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidül Mürselin Said Nursi. Bismihi sübhâne ve inn şey'in illâ yüsbihu bi hamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü.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 El hasıl bu beş cihetteki tevafuk zahir bir keramet-i nuriyedir. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Kardeşlerim, merak etmeyiniz. Cevşen ve Evrad-ı bu defa dahi o dehşetli zehirin tehlikesine galip etti, Tehlike devresi geçti fakat hastalık devam ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua edip şüphesiz makbul olan dualarını isterim. Ve İnebolu'da ve civarında hem çok hanımların, hem küçücük yavrularının Risale-i Nur'u yazmağa başlamalarını ve Kur'an dersini çok masumların almasını bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Elbâkî huvelbâkî, Said Nursi.